Şimdi bu hafta e, bir maceraya çıkıyoruz. Evet, bir maceraya çıkıyoruz. Güzel bir macera. Elmal. Aslında hem eğlenceli hem de ustup olarak e, Binbir Gece masallarında da değişik bir formda e, olduğunu gözlemliyoruz. Ben çok kısa bir mekanik bilgi vereyim. Bu e, Simbad'ın e, öyküsü, gemici Simbad'ın öyküsü diye geçiyor. Binbir Gecede. Gemici Simbat'ın öyküsü masalı Alaaddin'in siyeri lambası Alibaba ve kır karamiler gibi bir takım masallar Antoine Galan 1700'lerin sonu 1800 başlarında bu araştırmaları yapıp tercümesini yaparken Fransızca'ya bu el yazmalarından aslında orijinalde bulunmayan ama sonradan bir Suriyeli Halep'li bir E, kişinin e, den öğrendiği ve onun aslında dünya e, masal literatürüne geçirmiş olduğu öykülerden. Ve iyi de bunu yapmış. Ve iyi de Galan bunu şey yapmış, e, yazmış ve tercüme etmiş. O yüzden de Gemici Simbat öyküsünün de böyle bir e, şey var. E, ne diyeyim, bir özelliği de var deyip hemen ben e, Gemici Simbat'ın öyküsünü e, Bir özetlemeye çalışacağım. İlk başta yedi tane gezisi var. Yedi. Yedi kez e, serüvene çıkıyor. E, bizim masalımız e, aslında şöyle başlıyor. E, daha birinci geziye çıkmayan önce. E, Bağdat'ta Hamal Simbat adında bir kişi yaşamış Ve e, çok fakir ve yaşamını kazanmak için başının üzerinde... Eşya taşıyan birisiymiş. Ee, bir gün hava çok sıcak olduğu için çok yoruluyor ve kendisini böyle güzel bir evin e, merdivenlerine oturmak zorunda kaldığını hissediyor. Ve e, oturduğu zaman fark ediyor ki bu çok güzel ve zengin bir ev. Kendi kendisine şöyle diyor ki... ya. Aa, Tanrım diyor, dilediğine servet verir, dilediğine fakirleştirirsin. Arzuna göre kimini yüceltir, kimini de alçaltırsın. Biz anlayamasak da her zaman bunun bir mantığı vardır diye kendi kendisine bir şiir okuyor. Bu şiirden e, çok etkilenecek olan o evin sahibi onu içeri alıyor. Şimdi ben bu şiiri okuyor, i̇şitiyor. işitiyor, değil mi Şi... evet. Dışarıda işitiyor? Dışarıdaki şiiri işitiyor. Eee bu. Evet bu bu şiiri izninle okuyabilir mi? Tabii. Şimdi eee şiir biraz uzun gibi ama ben hızlı okuyacağım. Çoğu zaman barınaksız bir zavallı bahtının yarattığı bir sarayın gölgesinde uyanır. Bense ne yazık ki her sabah bir günün öncekinden daha sefil uyanırım. Savurgan bahtın önlerine yığdığı varlıkların bağrında başkaları Mutlu ve memnun yaşarken bahtsızlığım sırtıma yüklenip beni yoran ağır yükte her an daha fazla artar. Talih acaba bir başkasının sırtına benimkine benzer bir yük yüklemiş midir? Bununla birlikte başkaları onur ve refaha, refahla gırtlaklarına kadar yüklüdür ama eşit görülse de çeşitli ağırlıklar taşırız. Yüzlerine bakılsa bana benzerler ama boşuna bu görünüş. Baht onlarla benim orama ayrımlar koymuştur. Benim onlara benzeyişim ekşi ve kekremsi sirkenin şaraba benzemesi gibidir. Ama senin cemalinden hiç yarar sağlamamışsın da Ey tanrım seni suçluyorum sanma. Sen yücesin, muazzamsın ve adilsin ve bilgilikle hükmettiğini bilirim diye dizeleri kendi kendisine okuduğu anda hemen oradan bir köle kapıya çıkıyor ve diyor ki Benim diyor, seni diyor, içeri buyur edeceğiz. O sırada ayrılmak üzereyken e, hamal simbatı içeri alıyor köre Ve içeride saygın ve ağırbaşlı kişiler olduğunu görüyor. Ve kendisine yemek veriyorlar. O da tıka basa yiyor yemekleri. Ve burada çok güzel tabi evin zenginlikleriyle, maddi zenginlikleriyle ilgili betimlemeler var. E, bunların her birini okuyamayacağım için e, merak edenler okuyabilir. En sonunda da evin sahibi diyor ki ya diyor hamal diyor arkadaşım senin adın ne? Ne yaparsın? Benim adım diyor Simbat diyor. Aa öyle mi diyor? Benim de adım Simbat diyor. Ama benim adım <gülüyor> Gemici Simbat diyor. Ve gel diyor sana ben diyor başımdan geçen serüvenlerimi anlatayım arkadaşım diyor. Ve bu, böyle bu şekilde yedi adet Serüvenini anlatıyor. Şimdi ben bu hafta değişik bir format yapmak istiyorum abi. Çünkü her gezinin içinde ayrı bir takım temalar var. Bir de genel bir temamız var. Şimdi neden 7 adet? Neden sürekli geziye çıkıyor? Her seferinde biraz sonra anlatacağımız gibi bir ıssız adaya düşüyor, geri geliyor. İstersen böyle bunları çözümleye çözümleye gidelim. Bu hafta biraz farklı yapalım. Sen gömeci simbatta hamal simbatı yorumlamakta başlamak ister misin? Evet. E, yani bize e, devamlı bir iması var ya Şehrazat'ın en önemli imalardan biri ve e, benim de son anda e, ayrımsadığım bir ima bu. Hamal. İki tane hamal var. Demek ki bu hamal bir şey anlatıyor. Yani e, Fakat onu da anlamak için e, şu, şu, e, şu ayrıntıyı sonradan yeni ayırtladım. O da e, hamal ama kafasında taşıyor. Yani aslında daha da, e, yani daha da bir yer çekimi daha da fazla e, üzerinde. Şimdi e, ben insanları e, gemici, e, maceracı simbatla hamas simbatya simbat iki ayrı biriz. Biri gözü pek, yaşamını da riske atarak fakat maceraya atılıyor ve her seferinde ölümlerden hatta yani gemisi dahi batıyor onu da anlatırız. Fakat döndüğü zaman bir daha yemin bile gitmem demiyor bir daha gidiyor. Yedi defa gidiyor zaten yedi tamamlanma sayısı olduğu için. Şimdi biri hamal olduğuna göre bedeniyle. Çünkü başka birkaç yerde daha hamal deyince bizde şey razar hamal demek dünyevi zevk bedensel zevk yani düşünsel şu anda bizim yaptığımız gibi düşünsel bir zevk değil tinsel bir şey değil yaratıcılık anlamına gelmiyor para için pul için aslında bir önemi olmayan diğerlerinin yanında çünkü diğerlerinin yanında bir önemi yok bunların biz biz şu anda bizim şu anda yaptığımız ya da dinleyicilerin şu anda yaptığı nedir? O sanatı, yüksek düşünceyi o anlamı neden yaşıyoruz sorusunu neden yazıyoruz neden bununla etkileniz sorularını bize hamal simbat vermiyor. Her seferinde maceraya atılan ve atıl atıldığında gemiye biniyor diyelim bir süre sonra bir yere çarpıyor ya da bir şey oluyor bir şeyin bir balinaya belki e, rastlıyor sen bunları teknik tek hepsini okumuşundur ve e, al alaboro oluyor alaboro denir mi yanlış mı söyledim batıyor, evet, batıyor. Ee, ve e, bir tek e, simbat kurtuluyor çünkü e, batan gibi bizim bilinçaltımız. Suyun altına giriyoruz gene, Abdullahlar'da olduğumuz gibi. E, Freud e, Bey'in e, anlattığı gibi ama bundan çok evvel e, Şehrazat'ın bize e, öyküsüyle sararak, paketleyerek e, e, ulaştırdığı gibi, boğaçasından çıkardığı gibi. E, her defasında e, bir tek bu kalıyor, gemisi Batıyor, bilinçaltına iniyor ve başka bir bilinç dünyasına gidiyor ve kıyıya ulaşıyor. Bu O yeni yolculukta da insan hayatının anlamlarını, karşılaşmalarını, önemli olanları, şimdi bu, eğer zaman kalırsa da onu anlatacağız. Birkaç örnek verirsek de onu göreceğiz. Aslında Korkak, e, e, düşünmekten korkan, yaşamaktan korkan, e, kendisi olmaktan korkan insanları hamallıkla, yani e, burada mesleki hamallık değil o gerçekten e, gerçekten yaşamın içerisinde ama e, kendi bedenin hamallığı olarak, beden yani bir hamalsın sen yani kendini taşımaktan başka, kollarını, kalçanı, göbeğini taşı taşımaktan başka hiçbir şey yilsin demek istiyor diye ben böyle e, altını çizecice bunu belirtmiş olayım. Evet, o zaman böyle bir genel giriş yaptıktan sonra <gülüyor> istersen e, bizim seninle en çok üzerinde durmak istediğimiz çünkü yedi gezegenin 7'sini birden 1-2 programla bile özetlemek mümkün değil. Neredeyse 3 4 5 belki 7 gerekir. O yüzden biz zamanımızı iyi değerlendirmek için seninle 1'i ve 4'ü anlatmaya çözümlemeye çalışacağız. Şimdi birinci gezi tabii çok önemli çünkü ilk gezi olduğu için e, ve e, gemecisi Sımbat e, bir gün diyor ki yani ben diyor maceraya çıkayım kendisi e, ve orada çok güzel bir şey söylüyor e, rahmetli babasının bir sözü aklına geliyor ve diyor ki üç başka şeye y tutulacak üç şey vardır ölüm günü doğum gününden daha üzücüdür. Canlı bir köpek ölü bir hastamdan daha iyidir. Mezarda yoksulluğa yeğlenir diyor. Şimdi bu düşüncelere kapılarak bir anda kalkıyor giysilerini giyiyor. Diyor ki ya ben diyor artık birazcık bir, bir maceraya çıkmam lazım. Bu hayat böyle geçmeyecek diyor. Ve ondan sonra şu dizeleri söylüyor. Hemen okumak istiyorum izninle. Ee, bir saniye artık gözlerim de çok iyi görmediği için fener tutarak okuyacağım. Güçlükler... Güçlükler kazanılan zaferi daha da güzelleştirir. İnsanoğlunun zaferi uykusuz geçen uzun gecelerin ölümsüz kızıdır. Denizin beyaz, boz ya da pembe incilerinin eşsiz hazinesini bulmak isteyen kişi bu güzel şeylere ulaşmadan önce dalmayı bilmelidir. Çabasız, çabasız zafer kazanmak isteyen ölünceye kadar imkansız bir umudu izleyecektir biraz önce anlattığın gibi hayatını varlığı riske gibi... sokacaksın yani e, maddi varlığını değil düşünsel varlığını yani belki e, sana riski gibi gelir ama böyle inat etme yani sana hiçbir şey vaat etmeyen hiçbir e, hiçbir şeyi keşfettirmeyen e, yaşamı peşinden gitme paran olabilir pul olabilir ama aslında yaşam e, o şiirde olduğu gibi Böyle elinin içindeki tutamadığın e, su gibi e, kalır elinde. Bunu anlatıyor. Bunu bize anlatıyor çünkü e, çoğumuz böyleyiz. Çoğumuz böyleyiz Biz. ve maalesef e, bu maddi dünya ile manevi dünya arasındaki ince çizgide e, o kırmızı ince çizgide gidip gelmeyi de başaramıyoruz birçoğumuz. Şimdi oysa ki Simbat bunu yapın demek için ne yapıyor? Yolculuğa çıkıyor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 gezilerde hep bunu görüyoruz böyle bir tahta parçası tutunarak bir adaya düşüyor. Bu yanındakiler de bu adaya düşüyorlar. Burası ıssız bir ada ama bunun aslında bir ada olmadığını, bunun de bir balina olduğunu fark ediyorlar. Balina uyanıyor. Hepsi bir yana dağılıyor Bir bizim e, gemici Simbat tek başına kalıyor ve o bir sahile düşüyor. Ondan sonra o sahilde tuhaf bir sahne var. Kazığa bağlanmış bir kısrak görüyor. Ve oradaki daha da tuhaf sahne yer altından aniden bir adam çıkıyor. Yer altından bir adam çıkıyor. İri adımlarla ona, ona ilerleyip sen kimsin ne yapıyorsun burada diye hesap soruyor. Sonuçta o e, adamın, e, o adamın şahı Mihrican için e, orada e, el sürülmemiş e, cins at getirip sahile bağ, e, bağladığını ve bu bu ve arkadaşlarının görevinin bu olduğunu daha sonra onlar saklanıp dişinin kokusunu alan denizden çıkan deniz aygırını bekleyip deniz aygırı ile kısrak çiftleşince de deniz aygırını korkuta korkuta ama öldürmeden korkuta korkuta denize tekrar dönmesini sağlayıp Kovaladı. kovaladıkları bir görevleri var. Ee, ve tabii ki bu şey sonucunda bir çiftleşme sonucunda yeryüzünde eşi bulunmaz bir e, hazineye bedel dişi veya erkek bir tay doğmuş. Ondan sonra tabi e, bu oradan geçen bir gemiyi yakalıyor ve e, bu bu hikayenin sonunda da balinanın sırtından dökülmüş olan diğer tayfa ve kaptanı ikna etmekte zorlansa da onun kendisinin gemicisiymiş olduğunu en sonunda ispatlayıp Yine Bağdat'a dönüyor. Bu arada yolculuk hep Bağdat'tan Basra'ya. Bunu da eklemeyi unutmayayım. Birincini, masalın özeti çok kaba taslak bu. Ee, sen yorumlarını almak istiyorum. Nedir bu Aygır? Nedir bu Kısrak? Neler oluyor? Neden adamlar çıkıyor yer altından? Dikketimi e, çeken e, Aygır'ın kısrağı, yani erkeğin e, Gitmek istemesi, buna karşılık e, dişi kısrağında onunla gitmek istemesi, erkeğin buna itiraz etmesi ve e, bundan dolayı e, tepişmeleri. Bu çok e, belirgin şekilde vurgulandığı için aslında erkekle kadın arasındaki bir... E, cinsel farklılık, düşünsel farklılık, bedensel farklılıkları var. Bir de bunun e, düşünsel e, farklılıkları da var. Bunu anlatıyor diye düşünüyorum. E, Doğulganlığı yüzünden e, işte hamileliği yüzünden e, hep bir yere bağlı kalmak durumunda kalıyor kadın. E, erkekse daha gidebiliyor. Ve bu e, önemli bir çatışma kaynağı. E, maceraya gidebiliyor, kadın gidemiyor. O yedi tane e, yolculuğa çıkabiliyor ama e, kadın gidemiyor. Bu erkek, erkek erkeğin e, bedensel fahrlıkları burada, bu öyküde bir çatışmaya dönüşüyor. Ve bu aslında e, Biri sıvı bir ortam, biri karasal bir ortam, ee, belki daha dişir bir e, şey e, diyebiliriz e, deniz için ama ben de nedense böyle bir e, yorum yapma, başka tür nasıl olabilir dedim. Yani çünkü erkek e, gidebiliyor ama kadın işte e, yavrusu var. Ee, çocuğu var, ee, orada kalmak durumundayı. Maceralara çıkamıyor zaten de. E, genelde biz diyar masallarını bunu görürüz, bunu anlatıyor diye düşünüyorum. Sen bu konuda bir ekleme yapmak ister misin? Yani bence bu evet, bu bir doğayı anlatıyor, olayın doğasını evet, anlatıyor. Evet. Yani böyle bir böyle Ama bir doğa doğ bir şey, ya, bir haksızlık evet. varsa bir. Evet. Doğanın, doğanın mekanizması bu, yoksa. Böyle bir şöyle evet. demek istemiyor. Evet. Ya bu bunun haklı haksız ya da böyle olmalı olmamalı değil. Bu bir de işin doğasında var gibi bize bunu eee anlatan. Evet. Bunu bilmesi lazım erkeğin de. Yani de, de ben aslında lazım ve bunu bunu uyumu ya sağlamaları gerekiyor. Yani aslında Yoksa orada dalga olur hep. Deniz aygırının terk etmesi bence anlamlı görüyorum. Aslında orada diyalektik e, düşünecek olursak terk etmemesi. Üzerine evet. aslında bir urgu yapıyor. Yani o erkek aslında o bağlı kalan kadınla da yanında olmalı. Şimdi dördüncü kez hızlıca geçelim istersen. Yine böyle evet. tabii Bağdat'a geri dönüyor. İşte iki üç sefer daha yaptıktan sonra tekrardan hadi yola çıkalım diyor. Yine kasırgada gemisi parçalanıyor. Yine bir böyle gerdel bir tahta kütük yardımıyla bir e, adanın kıyısına Hep beraber. Geç bela çıkıyor. Hiç bela çıkıyor. Arkadaşları da var bu arada. Yine aynı tayfa var. Daha yalnız kalmıyor orada. Şimdi orada bir garip bir şey var. Birdenbire çıplak ve kapkara adamlar çevresini sarıyor. Ve onlara sürekli yemek vermeye başlıyor. Bizim gemici Simbat da diyor ki, ya diyor bu işte bir iş var ya, bunlar niye sürekli bizi doyurmaya çalışıp deyip, böyle kendisi temkinli davranıyor. Onun üzerine birdenbire bu kapkara, çıplak adamlar, Bir merhem getirip bütün vücutlarına sürmeye başlıyor bizim gemicilerin. <gülüyor> Simbat izin vermiyor bu merhemin sürülmesine izin vermiyor, tutuyor kendisini yemek yemiyor. Bu merhem sayesinde yüzünden diğer bütün arkadaşın karınları şişlikte şişiyor, şiş şiş içişiyor e, ve bir e, artık çatlayacak hale gelince e, şey yapıyor bunları. Bir çobanları veriyorlar ve her gün yemek üzere, kebap olarak yemek üzere bunlar yanlar evet. olduğunu fark ediyor. Yani aslında Simbat bunun adanın hükümdarının gül yabanilerinin olduğunu ve çiğ insan eti yediğini fark ediyor. O yüzden bir de burada çok enteresan bir anekdot var. Arkadaşlarının karınlarının şiştiğini gördükçe zekalarının azaldığını kişiliklerinin yok olduğunu evet. tespit ediyor. Ne demek ki? Sede'ye apaçık belli. Ortada. Yani, fakat güzel anlatmış. E, cü, kelimeler kullanmamış ama e, iyi resmetmiş. E, Şehir azaltı bu yakışır. E, şimdi bizim Simbat hiçbir şey yemediği için eti kemiğe yapışıyor. E, çok cıdız kalıyor ve onunla ilgilenmiyorlar. Bu da onun üzerine işte o mekandan ayrılıyor ve altı gün yürüyor. Altı gün yürüyüp ot yiyerek besleniyor. Sonra sekizinci günün sabahında, yediği burada pas geçmiş masal, bi bilmiyorum bunun bir anlamı olabilir. Sekizinci günün masa 8. günün sabahında onun gibi giyimli beyaz insanlar görüyor. Bunlar biber topluyorlarmış. Her neyse onlarla arkadaş oluyor. Diyorlar ki ya senin enteresanmış hikayen arkadaşım gel bunu hükümdarımıza anlat. Hükümdarı anlatıyor ve o sırada görüyor ki hükümdar ata biniyor. Ama ata eyersiz biniyor. Bunun üzerine de diyor ki ya, hükümde varım ben size eğer yapayım böyle bilinirmez o ne falan diyor. Neyse eğerini takıyorlar. <gülüyor> ee, çok beğeniyor. Önde gelen herkese eğer yapıyor. Zengin oluyor. Bir meslek ediniyor bizim gemici Simbat. Bunun üzerine diyorlar ki sana bir saray veriyoruz ve buranın önde gelen en zengin ve de en güzel kadını ile de evlendiriyoruz. <gülüyor> Aa, çok seviniyor bizimki. Harika diyor. Burada zaten işler karışmaya başlıyor. Böyle bir sene boyunca müthiş bir hayat yaşıyor. <gülüyor> Rengin, güzel bir kadın <gülüyor> istediğini alıyor, yapıyor. Sonra bir gün komşusu, e, erkek komşusu çok üzgün görüyor. Karısı ölmüş. Diyor ki ne oldu komşum diyor. Ya karım öldü diyor. Ya hay Allah çok üzüldüm diyor. Başın sağ olsun. Ya diyor ben ona bir üzülüyorum. Kendime iki üzülüyorum. Niye kendini üzülüyorsun diyor. Çünkü bir saat ömrüm kaldı diyor. O ne demek diyor. E sen bilmiyor musun? Bizim diyor adamızdaki kural diyor. Ölen eşiyle beraber kocası da gömülür. Diri diri. Yapma ya. Ben bu adayla alakam yok diyor. Buradan gel gitmek istiyorum diyor. hüküm Hükümdarın karşısına çıkıyor. Olur mu öyle şey? Senin daha eşin yaşıyor falan derken tak diye Simbat'ın karısı ölüyor. Karısı ölünce de ne yapacağım ne yapacağım diye düşünürken bunu da diri diri gömüyorlar. Gömmen gömü, de yukarıdan indiriyorlar. Evet yukarıdan aşağıya doğru bir şey. <gülüyor> Toprak atmıyorlar evet. Bir apı mağaranın apı. içini yukarıdan atıyorlar. Evet. Pardon evet onu düzelteyim. Evet senin söylediğin gibi evet. bir, bir mağaranın içini sallandırarak aşağıya bırakıyorlar. Ee, evet. Çok güzel giydirilmiş inci, evet. inciler vesaire e, tabii her şeyle birlikte gömülüyor karısı. Buna da yedi somun ekmek veriyorlar biraz da su. Şimdi bu ne yapacağım ne yapacağım falan derken e, yaşamaya çalışıyor yine tabii. Yine burada böyle hep yaşama tutunması var o mağaranın içinde. Sonra bir bakıyor yine mağaranın kapağı açılıyor ve ölmüş bir kadınla kocasını indirirlerken hemen saklanıyor. Diyor ki ya şu kütük parçasını elime alayım da şunu öldürüp yemeğini yiyeyim. Hayatta kalabilirim diyor. Böyle böyle çok uzun süre aylarca hayatta kalmayı başarıyor. Sonra bir gün diyor ki ya ben bu mağarayı biraz keşfedeyim. Biraz uzaklara doğru bakayım. Bir ışık gel geldiğini görüyor. Ve diyor ki oradaki o ışıktan bir şey sızdığını ışık sızdığını görünce de orada bir deniz olduğunu görüyor. Yine bir gemi yakalıyor ve bu geminin de sayesinde yine evine geri dönüyor. Şimdi ben çok kısa özetlemek zorunda kaldım. Bu adalar Serendip, Sri Lanka'daki bu ikisi Serendip adaları Sri Lanka'daki. Şimdi son iki dakikamız olduğu için senin bu ölü ölü eşle gömülme sahnelerini yorumlamanı rica edeceğiz. Ee, hızlı olmaya çalışayım beni çok e, etkilemişti bu masal yani tedirik, yani bir korku filmi izlermiş ki, ki korku filmlerinden o kadar korkmam ama bu çok gerçekçi anlatılmıştı ve kendimi e, e, o araya da çok gittiğim için e, sanki o simbos gibi falan hissetmiştim e, ve gerçekten etkilenmiştim e, O masal yüzünden gittim zaten birkaç kere gittim e, Serendip Adası'na e, Sri Lanka'ya. Çünkü e, çok gerçekçiydi. Kim bunlardı? Niye öldürüyor onları? Yani bu masal ne anlatıyor? Şehirazat ne anlatıyor? Sanırım e, yani her e, ilişki diyelim bir aşktan sonra o bittiğinde Ee, o geçmiş e, artık kalmayan aşk diyelim ya da e, biten aşkla birlikte yeni bir aşkla girdiğin zaman aslında sen o kendi geçmişini onunla bağlantılı e, kişileri e, kendi iç dehlizinde deh, deh, deh, deh, kafalarını vurur vura öldürüyorsun kemikler falan olması ilginç yani biz, biz, e, ve onunla besleniyorsun onlar senin aslında O olayın yakınları. Sen birileri biriyle ayrıldığında diyelim, yani günlük hayattan örnek vereyim, aslında yüzlerce kişiyle birlikte ayrılmış oluyorsun. O bütün şeyleri de azaltıyorsun, yok ediyorsun kafalarına. Yani kendi iç ehlizinde, mezarlığında, yani nefes alınan mezarlığında yaşıyorsun. Ben çok etkilenmiştim bu masaldan. Yani sanki benim aslanmışlar gibi. Yani Özden abi ben bir de şöyle bir yorum katacağım senin fikrini almak istiyorum. Şimdi burada aslında ne tam bir aşk yaşamadan görmeden bile bu kadınla evlendiriliyor. Çok güzel ve çok zengin değil. Evet. Aslında baştan büyük bir aşk olmadığını düşünüyorum ben. Evet. Ve sırf evet. bedensel ve maddi yani hani çok modern bir tabirle... Parası için ve güzelliği için kadınla beraber olduğu için zaten kadın yok olduğunda adam da yok oluyor. sırp bunun içinse o aşk zaten olmuyor. Ben bir de böyle yorumlamıştım ama bilemiyorum. Ee, ikisi Olabilir. Ee, o, o gelenekler orada çok gelgin olduğu için onları yedirgamıyoruz. Yani onları biz normal insan gibi yani o zaman iki kişiyle evlenmek, iki kadınla evlenmek yani e, İslam geleneğinde devam ettiği için normal günlük Yani birebir ilişkiler, yani birebir tekil evliliklerde dahi olabilecek bir durum gibi yorumlamak. Onun üzerinden yorumlamaya çalıştım. Ama senin dediğin e, de olabilir. Tam olarak e, kendini ele veren bir masal değil. Evet. Klasik bir Bin Bir Gece Öyküsü değil. Çünkü Simbat e, anlatılarından e, oraya eklenmiş. Tabii bütün masalları biz savunuyoruz içinde ama e, oradaki anlatış... İçeriyle 1000 e, gecedeki şey, anlattığı şey, Razat'in anlattığı arasında fark var. Ben de o Simba e, İstanbul'a geldiğimde bunu e, sana da gösteririm. O Simba öyküleri var İngilizce. Yani şey al, almışım. Yani uluslararası bir aç, aç çıkarttırmadan falan almıştım o kadar. Harika. Değerli bir şey. Şimdi Özcan abi zamanımız da oldu. Ben son olarak şöyle senle başta konuşurken. Senin yaptığın yorumu bir özet yapacağım. Programda onu söyleyemedik. Ee, bütün dinleyenlere seslenerek hepimizin içinde bir ıssız ada var. Hepimiz onu keşfetmek üzere yola çıkmalıyız. Doğru mu Özcan abi? Macera evet. O ıssız ada bizim kendi içimizde aslında. Bizim cesur olup o yolculuğa çıkıp önümüze bakıp o odayı bulduktan sonra da tekrardan yeni adalara gidecek cesareti hep toplamamız lazım. Yani bu evet. hayat bitmeyen bir macera. O ıssız adalarımızı bir tekdi gemici Simbat bize şunu gösteriyor: birçok ada ve her evet. seferinde çıkmalıyız gibi bir yorumla kapatmak istiyorum. İzin verirsen. Evet, çok güzel. Aynen bunu ben ben de çok öğrenmişimdir Simbat'tan. O zaman bu hafta da bu kadar diyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kal.